Vbül İslam dini vb Muhamed sallallahu aleyhi ve sallam ve Nebiyye. çok değerli kardeşlerim kıymetli misafirler ve bizler internet üzerinden seyreden kardeşlerimiz Allah Subhanahu wa teala'nın rahmeti bereketi mağfireti ve selamı sizlerin üzerine olsun. Ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve barakatuhu. Değerli dostlar, bildiğiniz üzere Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinde kaldık. Geçtiğimiz hafta ise Bakara suresinin 185. ayeti kerimesini konuşmuştuk. Ramazan ayı yaklaşıyor olması münasebetiyle aslında isabet olmuştu geçtiğimiz hafta Ramazan'ı ve Kadir gecesini kıymetli kılanın Kur'an olduğunu söylemiştik hatırlayınız lütfen yani eğer ki bugün Ramazan diğer aylardan farklı ise Kadir gecesi bin geceden daha hayırlı ise bunu kıymetli kılanın aslında Kur'an olduğunu söylemiştik ve en nihayetinde Kur'an'la aslında ilişkimizin de hangi seviyede olması gerektiğini konuşmuştuk. Kur'an sadece tilavet mi edilmeliydi yoksa Kur'an tilavet edilmekle birlikte hayatımızda da yaşanan bir kitap mı olmalıydı? Bunu ziyadesiyle geçtiğimiz hafta konuşmuştuk kıymetli kardeşlerim. Kur'an bugün elimizde olmasına rağmen Kur'ani hayatın bizden uzak olduğunu söylemiştik. Bu bence belki de geçtiğimiz haftanın en önemli cümlelerinden bir tanesiydi. Tekrar etmekte fayda görüyorum. Bugün Kur'an elimizde olmakla birlikte Kur'an'i hayat bizden çok ama çok uzak demiştik. Bunun örneklerinde konuşmuştuk. Bugün inşallahı rahmen, Bakara suresinin 186. ayeti kerimesinden devam edeceğiz. Şimdi Ramazan ayı, Kur'an ayı ve şimdi de Allah Azze ve Celle bu iki önemli hususun ardında belki de Ramazan ayına özellikle sıklaştırmamız temennisiyle olardan olmamız duasıyla temennisiyle dua kültürünü öğretecek Allah bize. İnşallah 186. ayeti kerime dua kavramıyla alakalı bir ayet. Ben şimdi tilavet edeyim inşallah ardından manasını verelim ve ondan sonra da çok öğreneceğimiz e, öğretileri bünyesinde barındıran bu ayeti konuşmaya başlayalım inşallah rahman. Şöyle buyuruyor Subhanahu ve Taala 186. ayeti kerimesinde. Sanullah. O iza sa'alaka ibadiy anni fenni <gülüyor> qareeb. Uciibu da'wati dda'i izaa da'an felyestecibu li ve lyu'minu bi leallehum yerşedun. Kullarım sana beni sorduğunda söyle onlara ben çok yakınım. Bana dua ettiği vakit dua edenin duasına karşılık veririm. O halde kullarım da benim davetime icabet etsinler ve bana inansınlar ki doğru yolu bulsunlar buyuruyor Allah Azze ve Celle. Şimdi bu ayeti kerime tedebbürle incelendiğinde kıymetli kardeşlerim muhterem Hazirun birçok şeyler noktalara temas edilebilir ama ben hususiyetle üç tane noktanın üzerinde inşallah durmaya çalışacağım. Bu dua kültürüyle ve dua kavramıyla alakalı bir konu. Bir ayet-i kerime her şeyden öte ve bize çoklarca öğretisi var. Ben bunu üç tane maddede toplamaya çalıştım. Bilmiyorum hatırlıyor musunuz dostlar ama bugün tefsir Furkan'ın 60. dersi elhamdülillah. ilk derslerde Fatiha suresinde veladdallin amin dedikten sonra dua ile alakalı birkaç cümle, birkaç söz sarf etmiştik. Bugün bu dua ayetinin geleceğini bildiğimiz için de birçok hususu bugüne tehir etmiştik. İşte bu ayet geldi ve inşallah biz duayı konuşacağız bugün. Dua mentalitesinin, dua bakış açısının nasıl olması gerektiğini konuşacağız inşallah. Allah Azza ve celle, bu ayet-i kerimde diyor ki kullarım beni soracak olursa de ki ben yakınım. Üç tane konuyu konuşacağız. Bir, belki de en önemlilerinden. tefsir Furkan'ın bu akşamki en güçlü azıklarından bir tanesi. Nedir o? Söylüyorum. Allah Azza ve Celle'ye dua ve karışta aracı olmaz. Birileri sana dua etmesine gerek kalmaz. Yani bir kardeşinden dua istemeyi kastetmiyorum. Yani benim duam hocam olmadan, işte üstadım olmadan, pirim olmadan, azizim olmadan Allah'a ulaşmaz anlayışı yanlıştır. Bizim dualarımızın Allah'a ulaşacağını ve Allah azza ve celle'nin bizim dualarımıza icabet edeceğini haber veren kimdir? Allah'tır. Allah subhanahu wa taala siz isteyin ben icabet edeyim diyor Allah. Aracıya gerek var mı? Böyle bir beyanda bulunuyor mu Allah? Hayır. Birisi senin adına Allah'tan istemesine gerek yok. Yani onsuz dua kabul olmaz anlayışını anlatmaya çalışıyorum. Bir kardeşimizin bir diğer kardeşine duasını kastetmiyorum. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam Ömer radıyallahu an hicret ederken ne dedi? Laten تَنْسَانَا dua دُعَائِكَ يَا عُمَرٍ bizi de unutma Ömer dedi. Bunu kastetmiyorum. Ama ümit ediyorum neyi kastettiğim anlaşılmıştır. Bugün birileri duanın ulaşabilmesi için illaki aracı olmak durumunda değildir. Allah bizi işiten midir? آمَنَّا Duyandır ve bilendir. Biz buna iman ediyoruz. آمَنَّا وَصَدَّقْنَا diyoruz. Bakın şimdi sizlerle paylaşacağım. Hadisi şerif bizlere neler anlatıyor neler? Ki hadis Bukhari ve Muslim tahriç etmiştir, sahihtir. Rivayet eden kim Ebu Musa el-Eş'arî radıyallahu an. Bakınız duanın nasıl ulaştığını. Allah azza ve celle'nin işiten ve bilen olduğunu bir de bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den dinleyelim. Abdullah kardeşiniz konuşmasın da bize rivayet edilen hadis ve hadise anlatsın bunu. Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh diyor ki Biz bir gün Allah'ın Resulü aleyhi Salatu ile seferdeydik. Bazı vadilerden indik çıktık. Düz ovada yürüdük. Dağları tepeleri tırmandık. Uzun bir seferdi. Ama ilk ve her fırsatta Allah'a tekbir getiriyor, dua ediyorduk. Lakin bunu Boğazlarımız tahriş olacak seviyede yapıyorduk. Yüzümüzü göğe çeviriyor. Allahu Ekber yahut da farklı farklı dualarda ve niyazlarda bulunuyorduk ki o sırada diyor Resulü Aleyhisselatü Vesselam geldi. Bundan sonrasında Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın diliyle anlatayım. Sahabelerine ashabım siz niye bağırıyorsunuz? Boğazlarınızı tahriş edecek düzeyde Allah'a niye dua ediyorsunuz? Sizin dua ve istianda bulunduğunuz zat sizi duymuyor ve görmüyor mu zannediyorsunuz? Niye bağırıyorsunuz? Allah'a yemin olsun ki sizin ettiğiniz, dua ettiğiniz zat sizi duyuyor ve görüyor. Ve yine Allah'a yemin olsun ki, Üzerinde şu anda binmekte olduğunuz bineğin boynundan Allah size daha yakındır. Ve Allah dualarınıza icabet edendir. O kadar yakındır Allah size bağırmayın. Ondan sonra ashabına dedi ki Aleyhi ve Sellem, Ashabım ey kardeşlerim size cennetin hazinelerinden bir anahtar vereyim mi? Ashabber hep bir ağızdan dedi ki Ver ya Resulallah La havle Ve la kuvvete illa billahil alihil azim Bunu deyin dedi Allah'ın Resulü Sallallahu aleyhi ve sellem Sonra da sukut etti Biz bu hadiste neyi anlıyoruz kardeşlerim Birinci madde olarak ne demiştik Dua kavramını anlamaya çalışırken Allah azza ve Celle'ye dua ederken istian ederken yalvarıp yakarırken bir aracının olması zorunlu değildir Allah bize yakındır icabet edecektir onun şartları var mı? var ve onu birazdan konuşacağız inşallah işte onu da ben ikinci maddeme koydum kardeşler Allah azze ve celle 186. ayetin son kısmından diyor ki fel Li, لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Başta diyor ki ayetin Dua etsinler icabet edeyim Ben yakınım sorarlarsa diyor Allah Son kısmında da diyor ki Subhanahu ve Teala Bana icabet etsinler Onları istedikleri yola oluşturayım Onları varmak istedikleri yere vardırayım Doğruluk üzerinde barındırayım diyor Allah Ama şartlı mı? şartlı. Ne diyor? li. Onlar bana icabet etsinler ki ben de onlara icabet edeyim. Buradan neyi anlıyoruz biliyor musunuz kardeşlerim? Biz Allah Azza ve Celle'nin emirlerine ve yasaklarına riayet etmeliyiz ki yalvarışlarımıza ve yakarışlarımıza niyazlarımıza istianlarımıza Allah icabet etsin. Öyle değil mi? Allah Azza ve Celle'nin emirlerini yerine getirmeli, yasaklarından kaçınmalıyız ki Allah'a el açtığımız zaman Ya Rabbi bizi cennetliklerden eyle dediğimiz zaman Allah icabet etsin. Doğru mu kardeşler? Aksi takdirde bir tezat olmaz mı? Olur. Biz hem haram işleyeceğiz hem de Allah Azza ve Celle'ye diyeceğiz ki bizi cennetine koy. Hem fasıklardan olacağız hem de Allah Azze ve Celle'ye bize nusretini gönder yarabbi diyeceğiz. Biz biliyoruz ki Allah nusretini ve zaferini fasıklar topluluğuna göndermez. İkinci şıkta biz bunu öğreneceğiz. Allah'a dua edeceksek, niyazda bulunacaksak Allah Azze ve Celle'nin arzuları doğrultusunda bir hayat idame edeceğiz. Daha önce bu mikrofonlar aracılığıyla anlattım dostlar. Saad bin Abi Vakkas'ı anlattım. Onun içinde hemen hızlı geçiyorum. Bakınız. Duaya icabetin şartlı olduğunu öğreten Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bizzat kendisidir. Saad bin Abi Vakkas geldi Allah'ın Resulüne. Dedi ki: "Ya Resulallah, Allah'a dua et Saad'ın benim ettiğim dualara Allah icabet etsin olmaz mı ya Resulallah dediğinde Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın cevabı manidar dostlar ne demişti hatırlayınız ben ey saat, Allah'a senin için dua etmesine edeyim de sen de haram yeme olur mu Allahu Ekber senin şurandan da haram geçmesin olur mu ben Saad'ın dualarına Allah icabet etsin diye el açayım açmasına ama sen de haram yeme olur mu? Yine sahihliğinden hiç şüphe olmayan başka bir hadiste Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselam şöyle buyuruyor. Uzunca bir hadis ama son kısmını aldım. Daha önce de zikrettim bu hadisi buradan. Allah Resulü aleyhissalatu vesselam buyuruyor ki. Yemuddu yadayhi ila as ya rabbi ya rabbi wama ta'amuhu haram wamashrabuhu haram wamalbasuhu haram fa anna yustajab lidhalik Vallahi bu hadis bile ben şimdi noktayı koysam bize azık olarak yeterdi artar bile Dua kültürü öğrenmek isteyene bu hadis armağanımız olsun Diyor ki ya muddu yediği ile semâ. ellerini semaya açtı dedi ki ya Rabbi ya Rabbi matabuğu haram onun yediği haram içtiği haram giydiği haram Allah bu dua'nın ya karışın neresine icabet etsin Hı? neresine icabet etsin Allah şunu demek istiyor hadis dostlar hem haram işliyorsun. Hem Allah'a kulak vermiyorsun. Allah'ı baypas ediyorsun. Diğer taraftan da beni cennetine koy ya Rabbi. Cık. Dua kültürü böyle değil. Allah'ın bizden istediği dua anlayışı böyle hiç değil. Tamam inşallah dostlar. Devam ediyorum. Daha önce dedim ya kısmen bunlara değindiğimiz için hemen uzatmadan inşallah devam edeceğim. Üçüncü şıkta ise nokta itibarıyla söylüyorum. Şunu konuşacağız. Dua kültürüyle alakalı olarak kıymetli kardeşlerim. Dua demek, sebepler alemini terk etmek demek değildir. Bilmiyorum anlatabildiğimi tekrar edeyim inşallah. Dua demek, ben dua ettim, duada bulundum ben sebepler alemini terk edebilirim anlamı çıkmamalı. Neyi kastediyorum? Şunu kastediyorum dostlar. Bunu bir örnekle zenginleştirelim inşallah. Ziyadeyi edebiyattan ziyade ne yapalım? Ziyadeyi örneklendirelim inşallah. Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam'dan örnek vereyim. Bakınız dua bu yapılmalı. Hani Allah Resulü aleyhissalatü Vesselam ne diyor sahibi hadiste? Eddua'u mukhul ibadah. Dua ibadetin beynidir diyor, özüdür. Ama duayı yapmış olmak sebepleri terk etmeyi gerektirir, sebepleri yapmaktan da vazgeçebiliriz anlamı çıkmamalı. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Uhud'da safları yerleştirdi değil mi? Aynen tepesine okçular yerleştirdi. Doğru mu kardeşler? Kılıç kullananları yerleştirdi, ok kullananları yerleştirdi, mızrakçıları yerleştirdi, süvarileri yerleştirdi vesaire vesaire. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam stratejik e, savaş hamlelerini yaptıktan sonra rivayette aynen böyledir çadırına girdi. Bundan sonrasını Ebubekir Bekir radiyallahu an anlatsın. Diyor ki Allah Resulü çadırına bir girdi uzun müddet çıkmadı. Stratejik hamlelerini yaptıktan sonra geçti çadırına. Bir ara kapıyı araladım. Baktım ki Allah Resulü dua ediyor. Ve duayı o kadar uzattı ki ben şunu deme gereksinimi hissettim. Hâdâ yekfîkâ ya Resulallah. Hâdâ yekfîkâ ya Resulallah. Artık yeter ya Resulallah. Artık yeter. O kadar uzattın ki duayı yeter artık dedim diyor. Anlatmaya çalıştığım şu. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem. Zafer için el açmıştı Rabbine. Dedi ki ya Rabbi şu kardeşlerini, şu kullarını, şu Müslümanları zaferle taçlandır diyordu. Ama öncesinde ne yaptı? Çalıştı. Sebepler aleminde yapması gereken hamlelerini yaptı. Sebepleri terk etmedi ben dua ediyorum diye. Doğru mu kardeşler? Bunu anlatmaya çalışıyorum. Bu bugün bizim bir handikapımız mı? Vallahi öyle. Gündelik örneklere geçmezden evvel, Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın çok güzel bir sözünü paylaşayım sizinle. Bir kadın görmüş, ağır yaralı olan bir hayvanının başında el açmış dua ediyor. Çok ilginç. Ve uzun tutmuş bayağı duayı Hazreti ee, Hazreti Ömer radıyallahu anun o gördüğü kadın hayvanının başında dua'yı bayağı bir uzun tutmuştu, şifa ver vesaire vesaire. Hazreti Ömer de dinliyor ve uzun müddet izlemiş kadını sonra yanına gelmiş demiş ki ebe kadın yarım saattir bir saattir seni gözlemliyorum hayvanın şifa bulması için dua ediyorsun ne olurdu şu duyan yanına hayvanının sırtına biraz da ilaç kataydın. Sebepler alemini terk etmeyeydin demek istiyor Hazreti Ömer radıyallahu an. Ne olurdu biraz da melhem süleydin duanın yanına. İşte biz bugün bu hastalığın tam orta yerindeyiz. Filistin işgal altında aha Ramazan'a kaç gün kaldı? Bir iznillah iki hafta takriben. Şimdiden başladı işgalciler Müslümanları ve mukaddes toprakları bombalamaya. Dün geceden bu yana. Doğru mu kardeşlerim? Klişeleşti artık. Ramazan mı? Filistin tekrar gündem. Kardeş katliamı. Subhanallah. Peki biz ne yapıyoruz? Biz de sadece dua ediyoruz. Diyoruz ki ya Rabbi mukaddes beldeyi. Yahudilerin, işgalcilerin işgalinden kurtar. Amin, amin. Peki ne yapıyoruz? Ya eyyühellezine amenu, intansurullâhe yansurkum. Ayetini nereye koymalı? Allah'ın bana yardım etmesi için niyazda bulunuyorsam, benim Allah'ın dinine yardım etmemi beklemiyor mu Allah benden? Biz biliyoruz ki, ''Gerek mukaddes toprak Filistin, Kudüs ve Müslümanların beldeleri ve değerleri, namusları, şerefleri ve izzetleri ancak bir halife ile kurtulacaktır. Vallahi bunu sabaha kadar dua etsek, hatta seneye bu zamanlara kadar sadece dua etsek, Allah bize yardım etmeyecektir.'' İşte bu dua kültürüne ait bir öğretidir. Dua edeceğiz Allah'a ama... Müslümanların şerefini, haysiyetini kurtaracak hilafet içinde çalışma yapmak durumundayız. İşte sebepler alemini terk etmemekten kastım buydu kıymetli kardeşlerim. Duayla alakalı olarak benim hatırlatma gereksinimi duyduğum üç nokta bunlardan ibaret. İnşallah, teala ümit ediyorum anlaşılmıştır. Ve bundan sonraki ayete geçmezden evvel, ben sebepler aleminde yapılması gerekeni yaptıktan sonra bakınız Allah Azze ve Celle bir kimsenin duasına nasıl icabet etmiş. Bir sahabe misafir edelim değil mi? İnşallah o anlatsın. ilk defa, ismini de burada ilk defa paylaşacağım bir sahabe radıyallahu an Kim anlatsın? Numen İbni Mukarrin radıyallahu an Nu'men ibn Mukarrin Dua Allah Azze ve Celle'nin duasına icabet Ve onun öncesinde Duasından sonra Gereklileri yapmak Bugün namaz kılıyor mescitten Nu'men ibn i Mukarrin Radıyallahu anh Hazreti Ömer geliyor yanına Halen namazda ve başında bekliyor Ömer Radıyallahu An namazının bitmesini bekliyor ve bitirdikten sonra diyor ki Numan sana bir vazife çıktı seni bir işle vazifelendireceğim deyince Numan diyor ki zekat toplamaya gönderme beni diyor. Beni diyor cihada gönder. Diyor ki az çok seni tanıyorum Numan diyor ki sana diyor cihat yazdım. Sen diyor cihada. Hay diyor Allah senden razı olsun. Numan çıkıyor sefere uzatmıyorum. Varıyor, konaklıyor cihat edeceği yerde. Gece ashabı ve kardeşlerini topluyor. Konuşmaya başlıyor. Nü'men İbn-i Mukarrin Radıyallahu an Diyor ki kardeşler Yarın sabah olacak Ben üç defa Allah'ın Resulü'nün bana vermiş olduğu sancağı sallayacağım. Üç defa sallayacağım. Birinci sallayışımdan şunu anlayın. Abdesti olmayanlar abdest alsın. İhtiyacı, Haceti Uduyesi varsa giderilmesi gereken gidersin. Cihat başlayacak demektir. İki, ikinci defa salladığımda hemen ayakkaplarınızın bağlarını bağlayın. Kılıçlarınızı bileyleyin. Azminizi ve cehdinizi kuşanın. Üçüncü sallayışımı bekleyin. Üçüncü sallayışımda ise... Kimse arkasına bakmadan Allahu Ekberu El Lillah desin yürüsün. Düşen Numan İbni Mukarrinse ise alıp kaldırmasın. Sadece Allah için ilerlesin. Der. Herkes anlaşıldı deyince daha bitmedi der Numan. Bu kadar topluluğu bulmuşken şimdi Numan kardeşiniz dua edecek siz de amin diyeceksiniz. Herkes eyvallah tamam der. Numan ellerini açar. Allah azza ve celle'ye niyazda bulunmaya başlar Numan ibn Mukarrin. Der ki ya Rabbi, ah birazdan biz meydanlara ineceğiz. Ya zalalali vel ikram küfrü zelil kıl ya Rabbi. İslam'ı izzetli kıl ya Rabbi. Bizim elimizle buraya Allah'ın Resulü'nün sancağını dikmeyi nasip et ya Rabbi. Buna bedel olarak da Numan'ı buradan sağ çıkarmaya Rabb'i. Diyor ki ravi vallahi biz amin dedik ama ağlamayan kalmadı. Diyor ki ravi yine Subhanallah bizi ilgilendiren kısma geliyorum. Diyor ki 3. bayrağı sallayan kendisi vallaha yemin olsun ki ilk şehit düşen de kendisiydi. Allah icabet etti mi? Etti. Ne yaptı Numan? Numan ibn-i Mukarrin radıyallahu anh ne yaptı? Allah'ın onun duasına icabet etmesi için gerekliliğini yerine getirdi. Doğru mu kardeşler? Allah bizlere böyle dua anlayışı nasip etsin inşallah. 187. ayeti kerimeden devam edelim kıymetli kardeşler. Ee, yarım sayfadan fazla, eğer ki tilavet edersek belki biraz uzayacak. Ee, hatta meali bile vakit alacak ama ben okumak istiyorum. Çünkü bu ayet-i kerime üzerinde polemiklerin yapıldığı bir ayet-i kerime. Dolayısıyla da aslında bu ayet-i kerimeden sonra inşallah mealinden sonra fıkhi bir tafsilata da değinmiş olacağız. Ben mealini okuyun kıymetli kardeşlerim. Sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor. Sıbhanehu ve taala.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 İçin, sonra akşama kadar orucu tamamlayın. Mescitlerde ibadete çekildi, çekilmiş olduğunuz zamanlarda kadınlarla birleşmeyin. Bunlar Allah'ın koyduğu sınırlardır, hudutlardır. Sakın bu sınırlara yaklaşmayın. İşte böylece Allah ayetlerini insanlara açıklar. Umulur ki korunurlar. Şimdi bu ayet-i kerimede Allah Azze birçok oruç ayıyla, Ramazan ayıyla alakalı olarak, oruç geceleriyle alakalı olarak, Müslümanların dikkat etmesi gereken sınırları ve hududları beyan buyuruyor. Tafsilata girmeyeceğiz. Hepsi birer ayrı, müstakil, fıkhi bir konu olması münasebetiyle burada yer vermiyoruz. Lakin burada dikkatimizi çeken şeylerden bir tanesi Allah Azze ve Celle tilke hududullah diyor. Hatırlıyor musunuz geçtiğimiz hafta da buna temas etmiştik. Bu Allah'ın sınırlarıdır. Allah'ın takdir etmiş olduğu emir ve yasaklarıdır. Bu alanda kalınız diyor Allah. Ben her zaman şunu söylüyorum. Örneğin bir kimse bakın Allah Azza ve Celle iftar vaktini tayin etmiştir. Doğru mu kardeşlerim? Bu Allah'ın sınırı mıdır? Allah'ın hudududur değil mi? Allah'ın bizim için takdir etmiş olduğu hatlerdir, sınırlardır. Böyle buyurmuştur Allah. Böyle takdir etmiştir Allah. Bir kimse derse ki vallahi ben Allah'a daha çok yaklaşmak kastıyla iftarı iki saat sonra açacağım diye. Sevap alır mı? Cık. Eyvallah, Allah razı olsun. Buna dikkat edeceğiz. Ama bu ayeti kerime'nin içerisinde konuşulmayı ziyadesiyle hak eden bir nokta var. O da imsak vakti. Ne diyor? Arapçasını okuyayım inşallah. Çünkü imsak konusuyla alakalı çok ciddi bir polemik yaşıyoruz. Fecri kâzibdi, fecri sadıktı. Ne zamanıdı, ne zaman değildi? Bugün inşallah bir ölçüyü burada her ne kadar fıkhi bir tafsilat olsa da her Ramazan'da bizim yaşadığımız standart tartışmalardan bir tanesi. Doğru mu kardeşlerim? Ne zaman başlayacağız oruca bunu tartışırız. Bayram ne zaman bunu da tartışırız. İmsak 45 dakika önce miydi sonra mıydı bunu da tartışırız. Dolayısıyla ehemmiyetli bir mevzu olduğu için parantez açma gereksinimi hissettik kardeşler. Ben Arapçasını okuyorum inşallah şöyle buyuruyor Subhanehu ve Teala. وَكُلُوا وَشْرَبُوا حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْدُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْدِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ Sabahın, yani sabahtan kasıt fecrin beyazı siyahından ayırt edilene kadar yiyiniz, içiniz diyor Allah. Şimdi tabi mevcut hazırlanan imsakiyeler, o kurumun ya da bu kuruluşun imsakiyesini, takvimini eleştirmekten ziyade bugün tefsirul Furkan adına inşallah bir ölçüyü konuşmak istedik. Dedik ki bir ölçüyü verelim ve Müslümanlar nasıl hareket etmesi gerektiğini inşallah fecrin imsa'ın ne olduğunu bu vesileyle öğrenmiş ve tekrar anımsamış olsun. Şimdi kardeşler Allah Azze ve Celle diyor ki fecrin Beyaz ipliği, beyaz çizgisi, siyah çizgiden ayırt edilene kadar yeğiniz. Bunun vakası nedir? Bugün mesela mevcut imsakiyelerden bazılarında imsak vakti geldiği zaman, doğu ufkuna baktığımız zaman, burası önemli, güneşin doğduğu ufka baktığımız zaman, inanın siz de bakın hiç erinmeyin, yıldızları göreceksinizdir. Bazı imsakiyeler ve bazı hazırlanan vakitler için söylüyorum. Peki Allah böyle mi diyor? Hayır. Allah bize ne zamana kadar yiyip içeceğimizin ölçüsünü haber veriyor. Şimdi fecr. Allah Azze ve Celle ayetle sabit. Bakara 187. Allah bir fecr'den bahsediyor. Fecrin kelime manası nedir kıymetli dostlar? Fecr, yarmak demektir. İki şeyin arasını ayırmak demektir fecr. Buradaki fecr'den kasıt gece ile gündüz, Birbiri içindeyken ayırt edilir kıvama gelmesine fecr diyoruz. Bu işi yapıyor çünkü fecr. Ama Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam Ebu Davud, Sahih-i Bukhari, Sahih-i Muslim, bu hadisleri, zikredeceğim hadisleri bu kaynaklarda bulabilirsiniz. Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden ulema fecri ikiye ayırmış. El-Fecru-Fecran. Dikkat edin lütfen. Fecir iki fecirdir diyor. Allah Resulü aleyhisselatü vesselamın ifadesidir. Ve alimler buradan fecri kazip, yalancı olmaması gereken fecir ve fecri sadık olması ve sadık olan fecir diye ikiye ayırmışlar. Fecri kazip ne biliyor musunuz dostlar? Çıkın bakınız Ramazan ayı geldiği zaman inşallah onu mutlaka göreceksiniz. Hafif karanlığın içerisinde Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselamın ifadesiyle söylüyorum. Bukhari'de diyor ki eliyle işaret etti, göğe diklemesine göstererek dikine doğru fecre aldanmayınız diyor Allah'ın Resulü aleyhisselatü vesselam. Dikine doğru fecirden kasıt geceyi yaran aydınlığa aldanmayınız. Bilal'in ezanını duysanız da aldanmayınız. Size teheccüd hazırlığına hatırlatıyordur diyor. Diyor ki ta ki şu zamana kadar yeyiniz. Bakınız ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Diyor ki Fecr'i baktığınız zaman diyor Buhari de diyor ki işaret parmağıyla baş parmağını şöyle tuttu ve doğu ufkunda çizgi çizerek ''Fecrin kızıllığını böyle görene kadar yeğiniz, içiniz, eşlerinizle birleşiniz.'' dedi diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Burada neyi öğrendik? Fecrin vakasını öğrendik. Hatta alimler diyor ki bir rivayette Ebu Davud'da kurdun kuyruğuna benzeyen yuvarlağımsı dikine çıkan diyor aydınlık fecri kazıptır. fecr sadık değil. İmsak ise fecr-ı sadıkta başlar. Hangisiydi o? Kızıllığın doğu ufkunda çizgi halinde görülmesi yetmiyor. Ayet ne diyor? Haydul ebyad ve Haydul asuvat. Siyah ve beyaz çizgi arasındaki farklılık gözükene kadar. Hiç göreniniz oldu mu? Evet. Hakikaten Baktığın zaman 5-10 dakika önce o fecrin kızıllığının üzerindeki beyaz ve siyah önceden karışık bir renk iken tam imsak vaktinde Allah Azza ve Celle'nin buyurduğu üzere fecr vazifesini yapıyor. Gündüzle geceyi birbirinden hatla ayırıyor. Demek ki bu ayetin bize en güçlü öğretisi ki lazım olacak birazdan. Fecr-i sadıkı öğrenmektir ki o imsaktır ki o namaz vaktidir. Hadi orucu 15-20 dakika yarım saat önce ağzını kapattın. Ya namaz? İnne salate kânet alel mu'minîne kitâben mevkûte. Vakitleri tayin edilmiş olarak yazıldı diyor namazı Allah. Namazı eğer vaktinde kılmazsak ne olur? Aynen öyle olur. Allah bizden razı gelmez. Dolayısıyla imsanın keyfiyetini de böyle olması gerektiğini de inşallah bu ayetin üzerinden öğrenmiş olalım kardeşlerim. Devam ediyorum inşallah hemen 188. ayeti kerimeden Allah subhanahu wa ta'ala şöyle buyuruyor kardeşler. Estağfirullah. Ve <gülüyor> la te'kulu emwâlekum beynekum bil bâtili ve tudlu biha ilel hukkâmi li te'kulu fariqan min emwâlin nâsi bil ithmi ve entum te'alemûn. Mallarınızı aranızda haksız sebeplerle yemeyin. Kendinizi bilip dururken insanların mallarından bir kısmını haram yollardan yemeniz için o malları idarecilere vermeyin. Subhanallah. Nasıl bir ayet-i kerime? Ayet şunu söylüyor. Haram kazanç elde etmeyin diyor. Bir, eğer ki haram kazanmak için de idarecilere rüşvet, tevessül ediyor iseniz bunu da yapmayın diyor Allah. Şimdi bu ayet-i kerimenin üzerinden neyi konuşacağız biliyor musunuz kardeşlerim? Haram kazançla alakalı. Helal yemekle alakalı elhamdülillah daha önce geçen ayetlerde temaslarda bulunduk. Yalnız ben bugün özellikle şunun altını çizmek istiyorum. Neyin altını çizmek istiyorum? Haram yolla kazancın aslında bugün Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselamın haber verdiği üzere normal bir iş halini aldığını konuşmak istiyorum. Katılıyor musunuz bu ifademe? Ne diyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam? Öyle bir gün gelecek ki insanlar kazanacak. Ama neyi nasıl kazandığını hiç sormayacak diyor. Vallahi öyle bir devirde yaşıyoruz. Bugün Müslümanlar kazanıyor. Kursaklarından, boğazlarından aşağıya kazançlarını yiyorlar. Ama nasıl kazandıklarının hesabını yapmıyorlar. Bu ayet bize şunu öğretmeli. Haram kazanç Müslümanla aynı yerde saf tutamaz aynı yerde bulunamaz müslümana helalden başkası yakışmaz haramsa tevessül etmez yalanla para kazanmaz müslüman hurdayla hileyle para kazanmaz müslüman Allah'ın haram kıldığıyla işi olmaz müslümanın bu ayet bunu öğretiyor ama aslında 3 noktada birleştirmek mümkün bu ayeti söyleyeyim mi dostlar 1 rüşvet konusunu ele almış Allah İki, yöneticilerin haram yemesini ele almış Allah. Üç, fert ve toplumun haram yemesini ele almış Allah. Kısa kısa değinelim. Rüşvet İslam hukukunda biliniyor. Doğru mu? Hadiste ne diyor Allah Resulü aleyhissalatu vesselam? Le'anallahu aler râşi vel Murtashi. Kalas. Bundan sonrası ziyade kelam olur. Diyor ki Allah'ın laneti rüşvet alanın ve verenin üzerinedir. Allah bizi muhafaza etsin. Subhanallah. Allah'ın lanet ettiğini düşünün rüşvetten ötürü. Ama ben hiç erinmedim. Bir baktım şöyle. Uluslararası şeffaflık örgütü var. Araştırma kurumu. Yazın bakın. Hakikaten çok ilginç ve çarpıcı araştırmaları var ya. Uluslararası şeffaflık örgütü. Tekrar söylüyorum. İşi sadece toplumda rüşveti araştırmak. Ben de merak ettim. Vallahi her bir araştırmasını burada sizlerle paylaşmaya kalksam vaktimiz yetmez. Ama en ilgincini söyleyeyim. Türkiye üzerinde yapılan araştırmayı söylüyorum. Türkiye'de duyacağınız rakam size hakikaten şey yapacak, e, ilginizi çekecektir diye düşünüyorum. Türkiye'de her 100 kişiden 21'i mutlaka idarecilere işini halletmesi için rüşvet vermiş. Çok ciddi bir rakam yani. Bir yönüyle öyle ya da böyle rüşvetle iştigal etmiş. Halbuki bu ayet bize bunu hatırlatıyor. İşlerinizi halletmek ve aram yoldan kazanç sağlayacaksanız idarecilere tevessül etmeyin. İdarecilere müracaat etmeyin. Rüşvet vermeyin diyor Allah. Yine başka bir istatistik bilgi vereyim. Rüşvet konusu en çok nerede yapılıyormuş biliyor musunuz? Çok ilginç. Parlamento'ya girmek isteyen siyasi partiler birinci sırada. İkincisi basın, üçüncüsü parlamento. En çok Türkiye'de rüşvet burada dönüyormuş. Subhanallah. Ben söylemiyorum. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün bir araştırması. Ama kısaca neyi anlatmaya çalışıyorum? Rüşvet haram olmasına rağmen çok ciddi bir oranda biz bununla iştigal ediyoruz. Allah bizi bu haramdan muhafaza buyursun. Devam ediyorum. Ne dedim? İkinci konu olarak şunu konuşalım. Fert ve toplum olarak haramdan uzak kalmak. Haramla elde etmemek lazım geliyor kazancı. Bu ayet bunu öğretiyor. Allah bize bir kazanç nasip ediyor mu dostlar? Ediyor. Yiyeceğimiz kadarını nasip ediyor mu? Ediyor. Bu ayet diyor ki ki nuzul sebebi budur. Açınız bakınız tefsir kitaplarına. Nuzul sebebi bunu budur ve bunun için inmiştir bu ayet. Diyor ki haramla kazanç elde etmeyin. Ama benim bir şey dikkatimi çekti bu e, dersi hazırlanırken. Subhanallah bugün Kur'an gibi İslam gibi bize ait olan değerlerin üzerinden bile bazen haram kazanç elde ediyoruz. Katılıyor musunuz? Maalesef. Kur'an'ın kendisi helal. Kur'an'ın kendisi hatta bizim en kutsal değerlerimizden ama bunun üzerinden haram kazanıyoruz. Var mı? Vallahi var örnekleri. Şimdi tebessüm edelim bir tane imam varmış köyde ve o, o köyünde sadece tek imamıymış. Sesi de güzelmiş hocanın. Gel zaman git zaman düğünlerde derneklerde cenaze evlerinde meşhurdur ya hoca Kur'an okur. Bu hoca köye geldiği sıralarda bu hocanın sesini keşfetmişler. İlla ki her düğüne, her cenazeye o hoca gelsin Kur'an okusun derlermiş. Hoca da bunu fırsat bilmiş baktı ki işin bir geliri var. Subhanallah. Bakınız bunu anlatmaya çalışıyorum. Kur'an'ın üzerinden bile kazanç bazen haram olabilir mi? Olabilir. Kastım şu değil. Alimler bunu zaten tartışmışlar. Yani Kur'an'ın üzerinde yapılan kazanç helal midir? Haram mıdır? Öğretmenler için vesaire vesaire. Bunu konuşmuyoruz. Ama bu birazdan da söyleyeceğim üzere hakikaten suistimaldir. Bakınız. Baktı ki köylüler bundan başka bir hocayı çağıramıyor. Ve adettir, örftür, ana ne olmuştur? Cenaze, işte düğün merasimi, sünnet. O hoca gelir Kur'an okur. Hoca hakikaten... Köylüleri sömürmeye başlamış. Çok yüksek meblalarla Kur'an okumaya başlamış. Köylünün zaten durumu belli. Ama örftür, ana nedir, çocuk dünyaya gelmiş Kur'an okunmasa olur mu? Cenaze, mefta orada bekliyor, Yasin okunmasa olur mu? Hoca bunu ganimet bilmiş, sömürmüş de sömürmüş. Hoca çok fırsatçı ve hakikaten çok para kazanmaya başlamış. Şimdi bir gün köylünün bir tanesinin de sünnet düğünü varmış. Hocaya gelmiş demiş ki hocam şu düğün merasiminde bir Kur'an okuver demiş. Demiş ki şartları biliyorsun. Yani az paraya gelmiyorum demiş. Demiş ki hocam biliyorum biliyorum ona göre tedarik ettim. Hoca gelmiş buyur etmişler hocayı oturmuş kurulmuş. Tam otururken düğün sahibi cebine parayı vermiş. Hoca o arada hemen elini şöyle cebine katmış gözücüğüyle bir bakmış hakikaten meblağ çok az. Oturmuş da bulunmuş. Kalksa ayıp olacak. Çok kızmış hoca Yani o meblağa Kur'an okuması mümkün değil. Diyorum ya, hakikaten köylüyü sömürüyor bu manada. Bakmış ki para az. Oturmuş da bulunmuş. Çekmiş eûzu besmelesini başlamış. Cehenneme ve bi'isal masîr halidîne fîhâ işte Cehennem ayetlerini okumaya başlamış. Herkesin suratı düşmüş. Herkesin içerisini bir karanlık kaplamış. Hoca hiç durmuyormuş ama ne kadar cehennem ayeti biliyorsa hoca okumaya devam etmiş. Düğün evi dönmüş cenaze evine. Bir şey de yapamamışlar. Tabii düğün sahibi program bittikten sonra hoca'nın koluna girmiş. Demiş ki "Hocam oldu mu?" demiş ya. Düğün merasimini çevirdin cenaze evine. Demiş ki vallahi sen hiç konuşma. Verdiğin demiş paraya ancak cehennem ayetleri okunur. O kadar olur demiş yani. Ya mübarek sen Allah Azza ve Celle'nin ayetlerini böyle okuyorsun. Böyle birkaç menfaatle ne yapıyorsun? Allah'ın helal dediği, Allah Azza ve Celle'nin belki de en kutsal saydığı Kur'an'ın üzerinden haram kazanç elde ediyorsun. Bunu anlatmaya çalışıyorum. Yani Kur'an'ın merkezde olması işi helaliyle yaptığımız anlamına gelmez. Kazancımıza dikkat edeceğiz. Tamam inşallah kardeşler. Hani Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın çok güzel böyle hakikaten kulaklara küpe olması gereken bir hadisi vardır ya. Cehenneme en layık beden haram kazançla beslenen bedendir diyor. Allahu Akbar. Cehenneme en layık beden haramla beslenen haram kazançla beslenen bedendir diyor. Allah bizi muhafaza etsin. Şimdi dostlar Selef kadınları şöyle dermiş. Şimdi muhtemelen bizi internet üzerinden kardeşlerimiz ve aynı zamanda bacılarımız da vardır. Hem nefsimize hem de bizi dinleyen bacılara da inşallah nasihat olsun. Selef kadınları kocalarını işe gönderirken şöyle derlermiş. Subhanallah. Allah senin yolunu açık etsin. Allah Azze ve Celle'den ittika et. İttekullah. Bizim için Allah'tan kork olmaz mı? Şu eşikten içeriye ve ötesine Allah'ın haram kazancını sokma olur mu? Ancak ve ancak bizim eşiğimize helalinden getir. Allah'tan kork. Kendin için korkmuyorsan bizim için Allah'tan kork ey bey. Bitmedi. Ondan sonra diyor ki, Vallahi bey, biz açlığa sabrederiz sabretmesine, susuzluğa sabrederiz sabretmesine de, sen şu eşikten ötesine haram getirirsen, la kadar Allah cehennem ateşine sabredemeyiz. Selef kadını, biz açlığa sabrederiz, susuzluğa da sabrederiz, ama cehennem ateşine sabredemeyiz. Şu eşikten haram kazanç sokma. Anlayışa bakınız. Haram kazanç ve buna karşı bir refleks. Subhanallah. Allah bize de nasip etsin. Ahmed İbni Hanbel'e bir tane kızcağız gelmiş. Bildiğimiz bir mevzu olduğu için arada ben kelam etmekten ziyade örnekleri anlatayım istedim. Hemen hızlı hızlı örneklerle inşallah zenginleştireyim istedim. Ahmet İbni Hanbel'e bir kızcağız gelmiş. Bakınız. İşte fertsel ve toplumsal olarak haram kazancı olan refleksimiz böyle olmalı vallahi. Ne bulduysak yiyelim helalini haramını gözetmeden değil. Vallahi değil. Yoksa yer cehennem Allah korusun. Bunu söyleyen Allah'ın Resulü aleyhissalatu vesselamın bizatihi kendisi. Ahmet İbn Hanbel'e gelmiş kızcağız. Demiş ki ustad biz demiş evlerimizin çatısında damında iplik eğiriyoruz. İplik işiyle uğraşıyoruz. Ama evimizin o caddesinde ve sokağında devlete ait ve kamu hizmetine sunulan meşaleler var. Bu ipliği eğirirken kamuya ait meşalenin çatısı altında Işığı altında ipliği eğirmem haram mıdır helal mıdır, üstad? Allah'u var. Anladınız mı? Kardeşler. Kamuya ait o meşalelerin ışığı altında ipliğimi eğiriyorum ya. Bunun kazancı bize helal midir haram mı üstad? Üstad diyor ki bu vera sahibini sana bahşeden Allah'a hamdolsun. Nasıl bir hassasiyet bu? Allah sana cennet versin diyor Ahmet ibn Hanbel. Diyor ki ondan sonra eğer ki diyor meşaleyi kendine has kılmazsan ve insanların da faydalanmasına mani olmazsan caizdir. Diyor ki vallahi ben benim olması endişesinden korktuğum için sordum diyor üstad. Asasiyete bakın kardeşler ya. Subhanallah. Haramdan kaçma refleksi böyle olmalı bence. Hemen devam ediyorum inşallah. Üçüncü kısmada ne dedik? Yöneticilerin haramdan kaçma ve haram yeme endişesini taşımaları demiştik. Bugün maalesef göremiyoruz. Günümüzden örnek veremeyeceğiz. Yine tarihimize gideceğiz. Şanlı tarihimize gideceğiz. Ben iki tane Ömer ağırlayacağım bugün size iki tane onlar kursaklarından haram geçme endişesi taşıyan ve zirve yapmış iki tane Ömer Allahu akbar üstüne örnek tanımıyorum belki karşılaşırsam yine anlatırım size inşallah Ömer İbni Abdülaziz Rahimahullah bir gün bir yer fethediliyor ne dedik? Fert ve toplumun haram refleksi. Anladın mı? İki, rüşvet ve şimdi yöneticilerin haram refleksini konuşuyoruz. Yöneticilerin haram yememesi gerektiğini konuşuyoruz. Ömer İbni Abdülaziz bir yer ediliyor, Değerli kardeşler, muhterem hazırım, dikkat buyurun. Ganimetler, halife olması hasabıyla ona getiriliyor. Diyorlar ki, ''Ya al müminin.'' İşte fethettiğimiz yerin ganimetleri buralar, Bunlar. Şu hazineler. Tam böyle konuşurken Ömer İbni Abdülaziz ganimet kutularının arasından çok güzel bir mis kokusu alıyor burnuna. Ganimet kutuları elde edilen ganimet kutularının arasında bir tütsü bir koku bunu alıyor Ömer İbni Abdülaziz. Burnunu tıkıyor, Rahimahullah. Diyor ki, Kardeşlerim, Şu hazineleri ve nimetleri hemen gözümün önünden kaldırın. Çünkü benim faydalandığım bu kokuda, Benim tebaamın hakkı vardır. Bir an evvel dağıtılsın. Koku geçene kadar, Ömer ibn Abdülaziz, Elini burnundan çekmiyor. Diyor ki, Allah, Onların müsaadesi olmadan, Kokladığım için bana bunun hesabını soracaktır. Ömer İbni Abdülaziz Burnunu tıkıyor. Ya, mübarek ganimet orada. Koku gelmiş. Nasıl bir refleks ya. Diyor ki bunu ümmete ben dağıtacaksam onlara ait bir hakkı kokluyorum. Onlar faydalansın. Yönetici haram yememeli. Hemen geçiyorum inşallah. Diğeri kim? Ne kaldı ki sarıya, geriye? Ömer İbnül Hattab radıyallahu anh. Bir gün kim var mecliste ben söyleyeyim. Talha bin Ubeydullah var. Zübeyir bin Avvam var. Selman bin Ferisi var. Var da var. Bugün Hazreti Ömer otururken hiç mevzu onunla alakalı değil. Ashabım, kardeşlerim ben halife miyim kral mıyım isabeye bakın ustul bakın İbn Saad'ın tabakatına bakın bu rivayetten neredeyse farklı farklı varyantlarda 10 tane var ben bir tanesini aldım sadece ömer ibnu kattab hazreti ömer radıyallahu anhın sorusuna dikkat edin lütfen kardeşler diyor ki ben halife miyim kral mıyım bazen la edri demesini bilmek lazım bilmiyorum değil mi Zübeyir bin Avvan ve Talha bin Ubeydullah diyor ki biz kralın ne olduğunu vakasını bilmiyoruz ki seninle onun arasında mukayese yapalım ya emir el Daha onların sözü bitmeden Selman oralardan geldi ya Selman bin Ferisi radıyallahu anh diyor ki ya Ömer ben biliyorum. Diyor ki söyle etimle ve kanımla şahitlik ederim ki, ya emir al-muminin, sen Müslümanların halifesisin, kral değil. Diyor ki, niçin? Öğrenmek istiyor Ömer. Bakınız, eti ve kanı üzerine yemin ederek başlıyor. Etimle ve kanımla şahitlik ederim ki, ya emir al-muminin, sen halifesin, kral değil. Diyor ki, eğer Müslümanların arazilerinden bir dirhem yok yok diyor bir dirhemden daha da az olsa bile Selman bin Farisi söylüyor bunu diyor ki Müslümanların arazilerinden bir dirhem ya da daha azını tebaanın hakkı olduğunu bile bile yiyecek olsaydın üzerine alacak olsaydın sahiplenecek olsaydın Allah'a yemin ederim ki sen halife değil büyük bir kral olurdun ama senden biz hayır dışında adalet dışında başka hiçbir şey görmedik ya Onur vallahi şimdi noktayı koyalım müminlere ait kamuya ait bir dirhemden bahseden Selman radıyallahu anhın o muhasebe ettiği konuştuğu yöneticiye bakıyorum. Bugün bizi başımızdaki yöneticilere bakıyorum. Kral desem yeri mi? Vallahi yeri. Allah bize böyle yöneticiler nasip etsin. Tez zamanda nasip etsin. Öğrendiğimiz dua kültürü gereği aminle birlikte çalışanlardan eylesin bizler inşallah. Sözümüzle amil olmayı nasip etsin. Taksiratımızı affetsin. Subhan rabbika rabbil izzati yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi alamin. Ve ve ve